Oh yeah. Çıkkastı Kainat bugün 27 Temmuz Cuma Yıl 2012 Ay 7 gün 209 Hızır 83 1433 Hicri Ramazan 8 1428 Rumi Temmuz 14 İstanbul için iftar vakti 20.35 Fırtına yağmur Aslan Burcunda doğanlar 20 Temmuz 21 Ağustos Uğurlu gününüz Pazar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 King Creole There's a man in New Orleans a rock and roll with the big cellar. he lived down beat like a doll in the cold he goes by the name of King Creole you know he's gone, gone, gone, jumping like cats you want pull yeah You know he's gone, gone, gone Out a half-shaking King Gryol King Gryol, King Gryol When the king starts to do it, it's as good as done He holds his skin tall like a Tommy gun He starts to growl without any in his throat He bends a string and that's all she wrote You know he's gone, gone, gone Jumping like a catfish on the pole yeah. You know he's gone, gone, gone Out of half-shaking King Gryol King He sings a song about a crawdad holler. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about New Orleans. You know it's gone, gone, gone. like a catfish Yeah. gone, gone, gone. The back of Chicken King Creole. Something evil then he plays, something sweet No matter how he plays, you gotta get him on your feet When he gets a rockin' fever, baby, he'll come and sing son. He don't stop playin' till his guitar breaks You know he's gone, gone, gone Jumpin' like a catfish on the pole Yeah You know he's gone, gone, gone Out of chicken gangbree Yeah, no. You know he's gone, gone, gone. Merkez Açık Radyo Hürsi 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete son Açık Gazetesi Açılışını yapıyoruz Ömer Madre Can Tombil Ömer Töztekin'den oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet bugün Tarihte neler olup Bittiğine bakalım Önce 1958'de Rock Roll müziği yavaş yavaş doğmaya başlamışken bugün bir uyarı gelmiş Esso gaz şirketinden, e, sonradan Exxon Mobil olacak galbade. Oradan araştırmacılar radyoda demişler ki e, radyoda müzik dinliyorsanız bu Rock Roll müziği e, size daha fazla paraya mal olabilecek. Son yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor demiş. Çünkü rock and roll müziğinin ritmi şoförü de sürücüyü pedalı topuklamaya sevk edecek nitelikteymiş. O zaman da tabi benzin kaybediyorsun. İşte mesela şimdi biraz önce tam 1958'den King Creole adlı şarkısını dinlediğini farz et, arabadasın. Tabii ki gazı topukluyorsun gaz pedalını. Ve benzin kaybı arada da bir çiğnediğin adam var falan Yani gelen paraları da düşünmek lazım Evet uyarmış yani Esso Böyle bir ilginç uyarı var Onun için size Elvis Presley'den kraldan Rock'n'roll'un kralından Tam o sene uyarılara sebep olan sene Uyarılara sebep olacak bir şarkı çaldık King Creole İstanbul'un trafiğine baktığımız zaman Pek de faydası olacak bir şarkı gibi durmuyor mu? O ...sene 58 o zamanlar... ...şimdi artık etkisi yoktu. Araba yok bile yoktu. İstanbul'da zaten şimdi çok var... ...ama 3. Köprü ile beraber... ...bütün sorunların çözüleceğini de... ...ben sana buradan söyleyeyim. Evet başka ne varmış... ...1919'da... Chicago'da ...ırk... ...ırkçılık konusunda... ...bir ayaklanma çıkmış... Southside Beach'te, Chicago'da e, baya çok ciddi bir e, olaya yol açmış. 39, 38 ölü ve 537 yaralı var. 5 gün boyunca devam etmiş ayaklanmalar. Amerikan tarihinde genellikle çok eksik olmayan olaylardan bir diğeri de buymuş. 2002'de de Ukrayna'da hava e, gösterisi Uçakların gösterisi yapılırken bir uçak savaş uçağı Lviv'de Ukrayna'da yere çakılmış ve 85 kişinin ölümüne yüzden fazla insanın da yaralanmasına yol açmış. Tarihteki en büyük hava gösterileri kazası, hava şovu kazası olmuş. Evet haberler tarihte bugün diyebileceğimiz nitelikteki haberler bunlardan oluşuyor. Şimdi bakalım günün önemli haberlerinde neler var. Son derece iç açıcı bir gelişme ararsak bulamayacağımızı hemen söyleyelim. Küresel iklim değişikliği ile onun sebep olduğu çeşitli hastalıklar ve felaketler ...konusundaki araştırmalar... ...birbirine peşi sıra geliyor. Son büyük... ...raporunda... ...şeyden geldiğini söylüyor. Öncelikle bir kere bu... ...birkaç günden beri üzerinde durmuş olduğumuz... ...şeyden bahsedelim. Kuraklık... ...meselesinden. Tarihi boyutları... ...almış olduğu... ...ve Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...dünyanın en büyük... ...tahıl ihracatçısı olan hem Mısır başta olmak üzere buğday ve soya fasulyesi gibi besinlerin ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az görülen örneklerine çok az görülen, rastlanan tarihte bir kuraklık yaşanıyor. Dünyanın da, çeşitli yerlerinde de var ama özellikle Amerika'nınki çok önemli çünkü gıda fiyatlarını etkileyecek ve büyük bir açlık. Kıtlık problemine yol açacak dünyanın dört bir tarafında diye korkuluyor. Ayrıca çatışmalara da tabi istikrarsız da yüzde 64 civarında kalmış. Drought Monitor diye bir kuruluş var. Bu yani kuraklık gözlem araştırma kuruluşu. O, o geçen hafta boyunca da yoğunlaşmasına sebep olmuş. Yani dust bowl günlerinden beri Odigitlinde çok sık terennüm ettiği hem kitabında anlattı hem de şarkılarında dile getirdiği bu toz çukuru, toz fırtınaları günlerini hiç aratmayacak kadar vahim durumlar var. %64'ü kuraklık bölgesi içinde kalıyor. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte ikisine yakın bir bölümü yani. Ve ağır ya da daha büyük ağır ama ya da oldukça ağır statüsüne giren bölümü ise yüzde 42 ile yüzde 46 arasında yer alıyormuş geçen hafta aşırı ve istisnai kuraklık denen şeylerde yüzde 13 buçuktan yüzde e kadar çıkmış durumda büyük yani Illinois Iowa Missouri Indiana Arkansas Kansas ve Nebraska'da Hatta Wyoming ve Güney Dakota'nın da bir bazı bölümlerini içine alarak, alacak şekilde kapsıyor demişler. Ve yalnız bu iki ayaklı bir kuraklık olduğunu da söylüyorlar. Sadece kuruluk değil, havadaki nem yokluğu değil... ...aynı zamanda sıcak dalgası da büyük bir rol oynuyor önemli. Ve yani yağmur gören... ...artık yağmur alan almaya başlayan bölgelerde bile sıcaklığın etkileri görülüyormuş. Çok zaman görüşlerine başvurulan Doktor Jeff Masters... ...bir ayrı blogu ve internet sitesi ve televizyon istasyonu da var. Televizyon şovu var yani meteoroloji üzerine... Blogunda şey yazmış. Bunlar gerçekten tarihi seviyeler ve sadece Dust Bowl kuraklığında 1930'larda ki biraz daha fazlaydı, bir de 1950'lerin ortasında görülen ondan fazlaydı ama koşullar devam edecekmiş gibi görülüyor daha yani şeye göre güzel doğru giderken de bunun etkileri görülecek deniyor. Gayet endişe verici, kaygı verici bir şey. Bunun tabii küresel iklim değişikliğiyle bağ olduğu artık gün gibi aşikar. Bütün bilimsel raporlar da bunu söylemekteler ve biraz daha gecikilirse işte dün de okuduk Lester Brown'un söylediği gibi çok büyük çatışmaların ayaklanmaların ve istikrarsızlıkların önünün alınması çok zor gibi gözüküyor. Evet, bu aynı zamanda insan sağlığını da doğrudan etkileyen bir süreci tetikliyor. Bununla alakalı da e, bazı çalışmaların raporları yayınlanmaya başladı. Harvard Üniversitesi'nden e, Philip Welt ve James Anderson adlı bilim insanlarının yayınladığı, yani onların ilk, bu kişilerin başında olduğu ekibin yaptığı araştırmanın raporu yayınlandı. Bu rapora göre de iklim değişikliğiyle ortaya çıkan Ozon tabakasında oluşan o incelme cilt cilt kanserini doğrudan tetiklediğini ve buna üzerine etki yaptığı e, açıklanmış. Science Mac, e, dergisinde yayınlanan bu makale bir ilk niteliği de taşıyormuş. Çünkü ilk kez küresel ısınma ve insan sağlığı arasındaki bağın yani cilt kanseri üzerinden kurulan bağın bir etki yaptığı bilimsel bir makale üzerinden de e, gösterilmiş olmuş. Evet yani Harvard Üniversitesi bilimin insanlarının yaptığı bu araştırma... Fırtınalarında ayrıca ozon tabakasını tehdit ettiği stratosferde doğru, yani binler yani kilometrelerce yukarı doğru çıkıyoruz ve normalde stratosfer bir çölden daha kurak ama bu bu gidiş ozon yok eden reaksiyonlara yol açıyormuş evet, ya yani. çölden daha kurak olan o stratosfer tabakasına bu fırtınalar dolayısıyla sudan su buharı... Gibi. evet e, bu stratosferin de anlamını ve e, niteliğini yitirmesine sebep oluyor ve evet, çok endişe verici bir gelişme olduğunu tarihte ilk defa olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmanın e, sağlık açısından büyük sorunlara yol açabileceği, yani yalnız cilt kanseri değil pek çok başka olayı da tetikleyeceği söylenebiliyor. Ve şimdiye kadar bu iki kavramı araştırmayı yapan grubun başındaki Anderson'da şey demiş, doktor Anderson, ayırmaya dikkat ediyorduk bu iki kavramı küresel ısınmayla bu fırtınalar ve işte ozon tabakasındaki eksilme Gidiş Azalmayı filan ayrı tutmaya çalışıyorduk Fakat şimdi görülüyor ki Birbirine tamamen Bağlı demişler Ve bu sonuçları da Hiç beklemediğini açıklamış Tıpkı dün ve ondan önceki gün e, Verdiğimiz buzulların erimesindeki Burenlandaki evet, buz erimesi gibi değil e, mi? Gören bilim insanlarının Dediği gibi bu sonuçlar umulmuyor Yani umulmuyormuş da Sonuçta çıkan sonuçta ortada. Evet, Science dergisi çok tabii saygın, en saygın birkaç bilim dergisinden biri. Onun için gayet önemli dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka araştırma daha var. Araştırma üstüne araştırma geliyor. Yani e, Arktik Kuzey Kutup bölgesinde Deniz buzların erimesinin e, uzun süreden beri üstünde duruyoruz zaten erimesinin %70'i en az %70'i insan kaynaklı insanların faaliyetlerinden yani petrol, kömür, doğalgaz yakmaktan kaynaklandığı fosil yakıt yakmaktan kaynaklandığı araştırma ortaya çıkmış yeni bir araştırma. Bu da... E, Environmental Research Letters diye bir dergide. O da çok saygın. Ve e, kuzey buz denizindeki buzların değişkenliğinin kaynakları üzerine diye. Bu da ilk defa olarak insan kaynaklı gösteriyor. Bütün araştırmalar yani şu son birkaç aydan beri gördüğümüz yıllardan beri söylenen bilim insanlarının yıllardan beri söylediği bizim de tekrarlamaya çalıştığımız bütün her şeyin aslında net olarak doğru ve bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor maalesef iyi ki diyemeyeceğiz buna biz dedik iyi ki biz dedik diye sevinemeyeceğiz haklı değiliz yalnız bu şartlar altında da küresel bu ısınma şartları altında mesela bazı türlerin kutu payılarının falan hayatta kalmasının imkansız olduğu da türlerinin yok olmaktan kurtulmasının imkansız olduğu da söyleniyor. Kuraklık haberini geçtik ama Hindistan'dan da gelen bir haber var. Onu da ekleyelim araya. Bu haberde e, Açık Gazete ekibinden Derin Arduman'ın hazırladığı bültenden geliyor. Ekonomist ee, Ekonomistten gelen bir haber bu. Ee, Hindistan'ı ele geçirmiş olan kuraklık, çiftçilerin ve hasatlarından yani hasatlarından e, yararlanan herkesin başına derde sokmuş gibi görünüyor. Hazirandan Eylül'e kadar olan bu son ayları normal şartlarda Hindistan'a düşen yıllık yağış miktarının dörtte üçünü karşılarken, bu yıl hiç yağmur neredeyse yağmıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmış Hindistan'da. Ee, meteorologlar e, Normal bir muson beklentisi içindeyken e, şu anda herkes ne yapacağını bilmiyormuş. Yani bu beklenti içerisindeyken e, yeni Delhi yakınında acil yardım teklifine bulunabileceği haberleri de gelmeye başladı. E, Hindistan'daki durum da bu e, muson yağmurlarından ötürü e, önümüzdeki dönemlerde bu tetiklenen hali hazırda tetiklenmiş olan gıda krizine bir başka etki yapabilecek unsur olarak da görülebilir. nüfus boyutları düşünecek olursa özellikle de büyük bir kesiminde yoksulluk sınırının hemen üstünde hatta önemli bir kesiminde yoksulluk sınırının altında günde bir ya da iki dolarla hayatını idame ettirmeye, sürdürmeye çalıştığı düşünülürse bunun müthiş sonuçları olabileceği aşikar bir şekilde ortada. Şimdi bir, bir dizi bu habere ilaveten başka bir şey daha da söyleyebiliriz. O da şu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu en az 50 seneden beri görülmüş en büyük kuraklığın yiyecek fiyatlarını asıl 2013'te etkileyeceğine dair de bir araştırma okuyoruz. Wired Science dergisinden de çıkıyor bu araştırma. Yani iktisatçıların Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na bağlı çalışan iktisatçılardan Richard Volpe söylemiş. Çok ciddi tüketiciler için yani tüketiciler dediği sıradan insanlar işte tavır ekmek yiyecek olanlar için oldukça kötü bir haber yiyecek fiyatları yükselecek ve artacak demişler. Amerika'nın tarımda bulunan çiftliklerinin yüzde altmışından fazlası zaten kuraklık şeyi içinde olduğu için çok ağır bir durumla karşı karşıya kalınacağı aşikar. Evet e, siz bir sene gittiniz ama ben biraz daha ileri gideyim. 2042 yılına gideyim. 2042 yılında durum ne olacak bununla alakalı bir analiz e, örnekler üzerinden yeşil gazete.org sitesinde anlatılmış. Burada mesela balık 2042 yılında ne olacağına dair ufak bir açıklama var. 2002'de yapılan araştırmalar soğuk su akıntılarında yaşayan canlıların küresel ısınmada büyük oranda yok olduğunu ortaya koymuştu. Bu yüzden somon ve alabalıkların 2090 yılına kadar dünya üzerinde %18 ile %38 oranında bir kalbe uğrayacağı, uğrayacağı tahmin ediliyor. Çikolata mesela. Ganabe Fil dişi sahilindeki kakao sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Aa, bak çikolata olunca olmaz. Bunu düzeltmek lazım. Ama bu yüzden istenilen her an marketten uygun fiyata satın alınabilen çikolatalar yakında lüks tüketim ürünlerinden biri olma tehlikesi taşıyormuş. Yani kuyumcudan satın alabileceksiniz yakında çikolatayı. Evet. Son olarak da e, kahve var. Kahvede kahve zincirlerinden e, Starbucks'ın açıklamasına göre geçen yıl yaptığı. Sıcaklık değerleri aynı hızda yükselmeye devam ederse dünya çapında kahve dolaşımında büyük bir sıkıntı olacak ve 30 yıl içerisinde kahveye lüks tüketim sayılacak kadar sınırlı bir erişime sahip olacakmış. Evet, bunu şimdi birazdan koridora çıkıp kahve eşliğinde çikolata yerken konuşalım. Bence yemeyelim saklayalım ileride değerlenecek onlar. Kurtlanır yahu. Biz, hapır küpü yiyelim ve Mert'e de vermeyelim. Kahve mi, çikolata mı? İkisinde. Peki. Bu arada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani hiç şakaya işin gelir tarafı yok. Bir son araştırmada vereyim. Bundan sonra da zaten dinleyici kapatmayan herhangi bir dinleyici kalmışsa onu da kaçıracak haberimizde de verelim. Nature dergisinde Perşembe günü dün yayınlanan bir yeni araştırmada Biyolojik çeşitliliğin ormanlardaki kaybının derhal durdurulması aksi takdirde şimdiye kadar görülmüş felaketlerin belki de en büyüğünün yaşanacağı söylenmiş. Bunu da Common Dreams'den görüyoruz. Yani 200'den fazla araştırmacı 60 korunma altına alınmış bölgeyi 36 ülkede incelemişler son 20 İla 30 yıl arasında neler oldu bitti diye. Ve yani bütün aslında Humboldt Enstitüsü mesela Kolombiya'dan. Orada araştırmanın başındaki bir araştırmacı Carolina Useçe diye bir kadın şey demiş. Bulduğumuz en korkunç şey türlerin, börtü böceğin, bitkilerin yok oluş hızı. ...hepimizi çok şaşırttı... ...beklemediğimiz bir şeydi... ...demiş. Yani... E, ...o kadar yaygınmış ki... E, ...sadece birkaç grup değil... ...demiş. Yani tam anlamıyla... alarm e, ...çanlarının çalınacağı... ...bir yaygınlıkta... ...demiş. Tabi türlerin yok oluşu... alarm çanını... ...çanını... Evet rahmetli Gün Dilmen'in yazdığı gibi çan çal çancı çal çal çan çal diye kolaylıkla atlatabilecek durumda değiliz çünkü bütün diğer türleri canlı türlerinin de hayat yetini hayat yetini can hayat dokusunu etkileyecek bir şeye varıyoruz ve ormanlar gidiyor bir Avustralya'dan James Cook Üniversitesi'nden pek çok Smithsonian araştırmasının araştırma kuruluşundan Panama'dan ve tropik bölgedeki biyolojik olarak en zengin türler açısından ilaçta her şeyde bakımından hepsi kullanılmayan korunamayan alanlar yüzünden gidecek deniyor. Evet insanlık ama çikolata değil. Değil. İnsanlık için kriz ama bazıları için kar bu durum yani şu şekilde de görebiliriz olayı. Ee... Kuzey Kutbundaki erime, kutuplarda yaşanan erime sonrasında e, buradan çıkan petrolün ya da olası kaynakların, doğalgaz kaynaklarının yani olası materyallerin ne şekilde e, e, ülkeler arasında ve şirketler arasında paylaşılmaya çalışıldığını zaman zaman biz de dinleyicilerimize iletmeye çalışıyoruz. En son Şel firmasının e, sondaj gemileri bir, karaya oturmuştu. Karaya oturmuştu ve filolar haline gitmeye devam ediyorlardı burada. Greenpeace'in burada büyük bir eylem e, dizisi gerçekleşmeye devam ediyor. Yani bu Shell'deki e, duruma karşı. Fakat e, bu firmaların genel olarak baktığımızda yani BP, Chevron, e, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Shell gibi firmaların genel karıyla alakalı... Ufak bir haber yayınlanmış. Size. Bu haber de gene Açık Gazete ekibinden Mehmet Erdem Aksu tarafından iletilmiş bize. Ee, bu beş büyük firmanın ikinci çeyrekte raporları açıklanmış. İkinci çeyrek raporları açıklanmış. Raporlara göre bu şirketlerin günlük karı toplamda 375 milyon dolar. Yani dakikada 261 bin dolar. dolara tekabül etmekte. ABD ödedikleri günlük vergi ise tam 6.6 milyon dolara tekabül etmekte. Peki, yani dakikada 261 bin dolar kazanıyorlar ama vergi olarak 6.5 milyon ödüyorlar öyle mi? Tabii. 1 trilyon son 10 yıl içinde. Kârları, bunu daha önce de söyleme fırsatımız olmuştu. 1 trilyon. Trilyon. Dolardan, Dolardan bahsediyoruz. Evet. Beş şirket sadece. Peki bu beş şirket gelen parayı nereye harcıyor? Raporlar, raporu göre ise e, gerekli ödemelerin dışında paranın büyük bir kısmı e, halkla ilişkiler çalışmalarına ve seçim kampanyasında yapılan lobby faaliyetlerine gidiyormuş. Yaşasın. Think Progress adlı siteden de alınmış bir haber bu. E, bu arada da peki bunları da söyledik. Bill McKibben dostumuz da gelecek hafta kendisinin yaptığı büyük bir ara, e, konuşmayı da. İki bölüm halinde yayınlayacağız Geçen ay burada e, Hebeliada'da e, Ortodoks Rum Patrikhanesi'nin Konuk ettiği Büyük bir toplantı vardı Ve bütün iklim dünyasının Bu konuların e, en çok üzerinde Duran düşünürler, yazarlar Çizerler, teologlar hepsi oradaydı Orada Bill McKibben e, 350.org Kurucusu, aktivist, yazar Bu e, Bill McKibben önemli bir konuşma yaptı. Onu iki bölüm halinde salı ve çarşamba günleri yayınlayacağız. 9.30'dan sonra açık gazetede. Ee, şimdi e, Bill McKibben ayrıca geçen hafta Rolling Stone dergisinde uzun bir parça e, yayınladı. Bir makale yayınladı. Onun bir kısmını hem açık gazetede hem de açık yeşil programında Sizinle, kısmen paylaşmak kısmen paylaşmak durumundaydık ama yeterince yapamadık çünkü oldukça uzun ve rakamları da içeren bir yazı inşallah onu da çevirip internet sitesinde yayınlarız End of Nature ta 1989'da doğanın sonu yani tabiatın sonu başlıklı çok önemli kitabından bu yana yazdığı belki de en önemli yazı bu Bill McKibben'ın ve çok da iç açıcı değil hatta yani şimdi senin de sözünü ettiğin gibi büyük enerji ve petrol şirketlerinin fosil yakıt endüstrisi diyelim onlara bütün gezegeni tamamen kasıp kavuracak planlara sahip olduğunu ve dahası da rezervlerinde bulunan karbon miktarının bugüne kadar bütün dünyada söylenmiş bütün tahminleri aşacak kadar da büyük rezerv şeyi bulunduğunu söylüyor. Karbon bulunduğunu söylüyor. Yani ama bir de buna karşılık bu son derece kar için dünyanın hakikaten buhar olup havaya uçurulması planları varken bir yandan da büyük bir Küresel mücadele özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde baya artık muharebeler, iklim muharebeleri başlamış durumda. Ülkenin her bir tarafında ve her türüne karşı fosil yakıtların Türkiye'den de sık sık vermeye başladığımız haberler de var biliyorsunuz. Yani Keystone, Excel, Texas'ta e, boru hattına karşı bir mücadele var ve Kongre'de de var. Ayrıca Pacific Northwest denen bölgeden kömür ihracatını önlemek için kömürün toprak altında kalması için büyük bir mücadele var. Ayrıca Batı Virginia eyaletinde tamamen dağları havalara uçuran orayı Mordor'a çeviren bu kömür madenciliğine karşı büyük mücadeleler var ve bütün ülke çapında da fracking denilen olaylarla kayalı, kayaların parçalanması olayına karşı mücadele var Amerika'da politikacılara büyük bir baskı yapılıyor bu çok tehlikeli fosil yakıtlara karşı sübvansiyonların kesilmesi desteğin kesilmesi için ve hep sık sık söylediğimiz gibi olay aslında daha şimdi başlıyor ...hem küresel ısınmanın ve küresel iklim değişikliğinin bütün yıkımını görmeye. Şimdi başladık daha yeni. Bütün bu hortumlar, seller, orman yangınları ve kuraklıkla beraber. Ama mücadele de şimdi yeni başlıyor. Ve bir sonraki nesil, bir sonraki kuşak iklim aktivistlerinin de çalışmaları dört bir yanda devam ediyor. Küresel olarak her gün... Böyle gayet enerjik kendini örgütleyen yerel grupların da katıldığını görüyoruz diye yazmış 350 doktordan Bilmacıbın ve fosil yakıt endüstrisine ta Borneo'dan en batıdan Avrupa'ya kadar Kosova'ya kadar her tarafta. Görülüyoruz ve gelecek olanlarda Daha yeni bir başlangıç Bu en tehlikeli düşmanın Bu çok tehlikeli endüstriye karşı Kalbine karşı Girişten bir mücadele var Bakalım ne olacak bir McKibben'in mektubu da Serin ve güvenli kalın diye bitiyor. Evet yani bu şirketler sadece dünya genelinde değil. Türkiye'de de e, bu yüksek karlarıyla beraber kendini belli etmeye başladılar. 2011 yılı itibariyle en fazla kâr eden ilk 10 sanayi kuruluşu açıklanmıştı dün. E, sizin de bana ilettiğiniz haber üzerinden geçiyorum bunu. E, 2011 ve 2010 kuruluş dönemi karı üzerinden ilk 10 şirket sıralanıyor. Birincisi Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı. TPAO evet Fosil. İkincisi elektrik üretim anonim şirketi. Elektrik üretim e, anonim şirketi. O da kömüre bağlı fosil. Tüpraş. Tüpraş e, doğalgaz fosil. Evet e, aynı zamanda eti maden işletmeleri genel müdürlüğü. Kömür, petrol ve hepsi fosil. Ereğli demir ve çelik fabrikaları. Evet bütün bu yani, yani bir rekor kıran ve en büyük endüstrilerle en karlı endüstrilerine tamamı. Evet neredeyse tamamı Araya birkaç istisnası da var Ama bunun üzerinde daha etraflıca Durma fırsatımız muhakkak olacaktır 10 şirketten 7'si Fosil Üzerine çalışan Fosil yakıt üzerine Bunun üzerinden çıkan enerji üzerine çalışan Şirketler Ve dünyaya paralel bir Ekonomik gidiş hatta sergiliyor diyebiliriz Türkiye için galiba Evet ama orada da işte Gerze'den Yuvarlakçaya Oradan Ilı Suya her tarafta da çok ciddi Dersimi, bir evet. dersimde de haberlerini sık sık verdiğimiz hatta ekoloji hareketleri gündemik programında da hukuki ve sivil itaatsizlik boyutlarıyla çok sayıda yerde büyük bir mücadele götürüldüğünü de görüyoruz. Bu haberler bu şekilde devam edecek daha yeni başlıyoruz. Açık Gazete, Açık gazete.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 Bobby Gentry'nin asıl adı Roberta Lee Streeter. 1944'te Mississippi'de doğmuş Chicago County'de Ve Bobby Gentry diye biliniyor sahne adıyla. Ve Amerika'nın önemli şarkıcı, besteci, şarkı yazarlarından biri. Ve Country dalında çalışan ilk kadın kendi malzemesini ortaya koyarak şarkılarını yazıp söyleyen. Ve çok kendisini o derin güney denen köklerini de çok iyi yansıtıyor böyle küçük minyatürler hayat, küçük hayatlardan minyatürler sunuyor bu oda da işte kendini atmış genç bir çocuk köprüden ama aile anne baba oturuyorlar kahvaltı sofrasında işte bisküvi geçirir misin bana verir misin filan diye böyle hayat devam ediyor intiharlar falan arasında Biraz Faulkner'ın da hikayelerini, romanlarını hatırlatır bir manzara var. Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9 ve Açık Gazete sürüyor. Dünya gündemine biraz bakalım. Hı -hı. Ee, i̇lk dünya gündeminin tepesinde e, Suriye'de olan olaylar var. Ufak bir özet geçmek gerekirse Suriye'de neler olduğuna dair. Halep'te çatışmalar devam ediyor. Büyük bir e, taarruza hazırlanıldığı Söyleniyor Suriye'nin ikinci büyük Ticaret merkezlerinden ikinci büyük şehri ticaret merkezi Olan Halep'te e, Muhalifler ve Esad'a bağlı güçler Arasındaki yoğun çatışmalar e, Yaklaşık Beş gündür devam etmekte e, Aynı zamanda bu Üçüncü e, taraf olarak da Yeni bir figür ortaya çıkmakta Manaftlas bizim de tartışma Fırsatı bulduğumuz bu Esad'ın Eee Çocukluk arkadaşı olan kişi aynı zamanda e, geçtiğimiz senenin sonlarında İsrailce ülkeyi terk edip Paris'e gitmişti. Şimdi de yavaş yavaş bu muhaliflerle temaslı olan ülkeleri dolaşmakta. E, geçen gün Suriye'deydi. Şimdi e, dün de Suriye'de miydi? Suriye'deydi diyorum. Kusura bakmayın. E, Suudi Arabistan'daydı. Bugün dün de e, Ankara'da e, dışişleri bakanı ile görüşmüş. Bankimun'un bazı açıklamaları var. Bankimun Suriye'de yapılan e, hata durumu e, Bosna'ya benzeterek e, Bosna'da yapılan hataların Suriye'de yapılmamasını istemiş. Evet, Srebrenitsa benzetmesini de söylemiş. Yani büyük katliamların eli kulağında olabileceğini söylüyor ve yani olacakların 20 yıl sonra Birleşmiş Milletler benden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olacakların 20 yıl sonra Suriye'ye gidip müdahale edilemediği için yaşanan olaylardan özür dilemesini istemem demiş. Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potocari Anıt Mezarlığı'nda yaptığı açıklamada Srebrenitsa'da keder ve üzüntü içinde olduğunu söylemiş. Belki de dünyada bir BM Genel Sekreterinin ziyaret edeceği bundan hüzünlü bir yer... Yok demiş Srebrenica'dan Ders almalıyız demiş Evet Türkiye'den gelen haberlerse Muhalefet Partisi Lideri Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin Zaten Suriye Politikasının bazı unsurları üzerinde iktidar desteklediği Bilinmekteydi Gelen açıklamalarından Şimdi de Suriye'nin kaderi bizim kaderimizdir Demekte ve Ülkede kurulması ...kurulacağı söylenen ya da bu şekilde duyumlar gelen e, Kürt devleti gibi e, Kürt devleti teorilerine de pek sıcak bakmadığına dair açıklamalarda bulunmuş. Hürriyet gazetesi de bu durumu Kürdistan'ı unutun e, manşetiyle vermiş. Başbakanın Barzani'yi Kürt devletine izin yok mesajını Davutoğlu'na iletecek olduğu söylenmekte. Erdoğan Londra'ya hareketinden önce, olimpiyatları hareketinden önce... PKK ve PYD kamplaşması ülkemize tehdit e, olduğunu söylemiş. Ve e, ikinci olarak da bu konuya ek olarak ekleyebileceğimiz AFP'ye konuşan Suriyeli e, Kürt bir muhalif, Türkiye'nin kendilerine silah vermesi durumunda PKK'ya karşı da savaşacaklarını söyleyip e, silah verin vurun abi e, tavrında bir açıklama evet. getirmiş olaya. Ama bunlar zaten bu tip bir lumpen durumlar her yerde her zaman karşımıza çıkacak, çıkmakta ve çıkacak olan şeyler. Bu adı Robert Fisk ile de bir NTV Orta e, deneyimli muhabiri Robert Fisk Independent'tan e, NTV'de konuşmuşlar. Türk ordusu sınırı geçmeyecek kanaatinde olduğunu söylüyor. Size göre Suriye'nin geleceği nasıl olacak sorusuna da ...elimde bir falcı değilim tabii... ...diyor bir küre yok, kristal küre yok... ...billir küre... ...ama... E, ...şu anda hala yerinde duruyor... ...bütün tahminleri açtı... ...Beşşar Esad tüm diktatörlerden daha uzun dayandı... ...ve hala burada mücadeleyi kazanıyor diyor... ...şu anda askeri pek çok bölgeyi ele geçiriyor... ...muhaliflerin ilerlemesi de bu bölgelerde... ...şimdilik başarıya ulaşmadı... ...yani... Suriyeliler elbette kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklar ama bu şehirlerde uzun süre dayanabilirler diyor. Bir diğer soruda pek çok kişi endişe duyuyor. Pek çok kişi endişe duyuyor. Şu anda Suriye'de karmaşık bir durum var ve bu kaos herkese endişelendiriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diyor sormuşlar Robert Fisk'e. Fisk'le şu anda bahsettiğiniz, bahsettiğimiz endişe... Oldukça meşru. Muhalifler arasında da sorunlar var. Öte yandan muhaliflerin arasında uyuşturucu bağımlılığı, suç, uyuşturucu bağımlıları suçlularda bulunuyor. Yani bu, ben bu kısmı anlayamadım açıkçası. Yani bir ülkede zaten uyuşturucu bağımlıları ve suçluların bulunması gayet normal bir süreç. Ama etkin bir rol oynadığı anlamına söylüyor olabilir. Yani daha önce Robert Fisk'in birlikte de paylaştığımız, dinleyiciyle paylaştığımız bir başka yazısında da çok önemli bir... Ayrılık noktaları olduğunu ve e, sektör e, ayrılma hizipleri ayrılmış olduğunu e, söylüyordu. Evet, ama aynı tanım mesela İran e, odaklı ya İran'dan evet. kaynaklı e, haber ajanslarından, Suriyeden e, devletin resmi haber ajanslarından da gelmekte. Bu uyuşturucu bağımlısı, e, suçlular, hapishane kaçkınları gibi tanımlamalar aynı şekilde kullanılmakta. Belki o nokta benim kafamı karıştırdığı için. E, bu noktada bir soru sorma ihtiyacı duyduğunuz. Evet yani sorun muhaliflerden biri buraya geldiğinde uyuşturucu bağımlıları suçlular ve yağmacılar olduğunu da itiraf etmiş oldu diyor. Ee, Katar ve Suudi Arabistan ve Washington'ın da düşündüğü şeyler bunlar değil Esad'ı Esad'ı ya da baştan nasıl indiririz diye düşünüyorlar. Ama Amerikalılar Irak'taki işgallerini bile dördüz planlamamışlardı zaten diyor. Evet, Suriye haberler bu kadar ama bir de toplantı e, bir konuşma haberi var. E, bu da Yeşil Ev'de düzenlenecek bir e, konuşma. E, Suriye'de neler oluyor başlıklı konuşmada konuşmada Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Şenay Özden'in e, ile durum tartışılacak. E, dileyenler bugün e, saat 7'de gerçekleşecek olan e, ve katılımı herkesin etkin herkesin katılımını açık olan toplantıya gidebilirler. E, bu da Yeşilev'de internette de bilgilerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz diye. Evet oradan da Türkiye'nin içinde bulunduğu tuhaf koşulları inceleyen haberlere biraz bakalım. Dünden devam işkenceci polisin... ...devam ettiği konusunda... ...devam ediyor Taraf Gazetesi... gene diğer gazetelerde <gülüyor> pek rastlama... ...imkanı bulamıyoruz maalesef... ...halbuki çok... ...büyük önem taşıdığı... ...aşikar bir durum var... ...yani... ...Sedat Selim Ay adlı kişinin... ...çok çeşitli... ...durumlarda, çeşitli insanların... ...bugünkü tanıklıklarına... ...bakılarak işkencenin suçlusu olduğu bir polisin ve aynı zamanda da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ahimden de e, insanlık dışı muamele dolayısıyla da mahkumiyeti bulunduğunu biliyorduk. Ama bunun da terörle mücadele şefi yapılmasına engel olmadığını da biliyorduk. Şimdi mesela... 1995 ve 2003'te yaşadıklarını Taraf gazetesinde anlatan Bilgi Tağaç'ta Her iki gözaltıda da Sedat Selim Ay'ı gördüm Çünkü gözümün bağını açıp Tanırsınız, Tanırsanız tanıyın diyormuş Gayet net Sedat Selim Ay'ı Süleyman Yeter'in işkencede öldürülmesi Davasında da gördüm Bugün Ay'ı karşımda görsem Gözlerinin içine bakıp Sen işkencecisin katilsin demek isterim demiş Annesi Gülşah Tağaç'sa İstanbul'a bu terör yüksek rütbeyle atanmasına çok üzüldüğünü söylemiş ve kimse unutmasın anaların bedduası tutar demiş. Tabii bu devam ediyor ve bu içinde bulunduğu işkenceci Tim'in aynı zamanda çok tanınmış şaibeli bir isim olan Reşat Altay'a bağlı olduğunu Reşat Altay'ınsa Hrant Dink cinayeti de dahil olmak üzere pek çok olayda ismi geçen şaibeli bir isim dedi Selim Ayda o onun timi ya da takımı Altay'a bağlıymış Gökhan Erkuş'un haberi. Yani pek çok Çiftavuzlardaki 3 dev sol üyesinin yargısız infazı davasında da bulunmuş, yargılanıp beraat etmiş. Susurluk davasında sık sık Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı ve Alaaddin Çakıcı ile birlikte anılmış. ranting suikastıysa Altay'ın kariyerinde dönüm noktası olmuş. ihmalleri nedeniyle Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmış. İşte bu Sedat Selim Ay'ın şef yardımcısı olduğu Tim 3 denen takımın gözaltına aldıklarının bir bir ortadan kaybolduğu dönemdeki diğer isimlerde dikkat çekici deniyor Gökhan Erkuş'un haberinde. Şef Bayram Kartal O Necdet Menzil İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar gene Karşımıza çıkıyor bu isim Emniyet Genel Müdürü Nahit Menteşe İçişleri Bakanı Tansu Çiller'de Başbakan Bu isimler de geçiyor Sen bir şey mi söyleyecektin Evet ben bir şey söyleyecektim Ek olarak buraya e, Dün AK Parti e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel, Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in CNN Türk'te e, Şirin Payson'un Ne Oluyor programına katılmıştı. Hı hı. E, burada yaptığı açıklamalar vardı aslında. Yani gazetelere bu e, internet sitelerinde de aynı zamanda Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'ye sizin gibi solcular diyerek başladığı konuşmanın bu kısmına vurgu yaparak anlatılıyor. Fakat burada e, bu atamayla ile alakalı ufak bir e, açıklama yaptı. Tam Geniş bir açıklama olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Verilen kararın Doğrudan eyleme değil yani tecavüz eylemine değil Kurumlarda yapılan olan Yargılamanın düzgün Yapılmadığına dair bir Düzeltmeyi karar de olduğu. böyle yapıyorlar Düzeltmeyi yani. de böyle yapıyorlar ve yapılan da şey Dün de e, haberlerde Gerekli unsurlarını Açıkladığımız üzere Adli tıp kurumunun Bu durumlarda ne kadar yetki sahibi olduğu ve Adli Tıp Kurumu'nun da kime karşı bu yetkilerini kullandığı ve kimler için kullandığı da bazı kafada soru işaretleri uyandıran durumları ortaya çıkarmıştı galiba. Aynen öyle. Evet devam edelim. Aynı konuda bir iki ayrıntı daha vermek gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı kadınların da mesela kurucularından... Ayşe Böhürler yazar Bir kadın olarak kadınlara işkence yapmaktan Hüküm giymiş bir kişinin bu göreve atanmasını insani ve doğru bulmuyorum Demiş Gene Adalet ve Kalkma Partisi Sivas milletvekili Mursun'a memecan Sedat Selim Ay'ın adını ilk kez duyuyorum Ama böyle haberleri böyle hikayeleri Okuduğum zaman tüylerim diken diken oluyor Takip ediyorum Demiş AKP Diyarbakır milletvekili Mine Lök Beyaz da Detaylı bir bilgiye sahip değilim fakat siz de biliyorsunuz biz işkenceyi kabul etmiyoruz, işkencenin karşısındayız demiş. Ama bütün bu konuşmalara rağmen çok ağır şekilde bu Başbakan'dan hiçbir ses çıkmadığı gibi İçişleri Bakanı İdris Şahin de haberleri görmedim diyebilecek kadar büyük bir kayıtsızlıkla. Haberi incelemedim diye cevap verecek kadar kayıtsızlıkla işi geçiştiriyor diyebiliriz. Diğer gazetelerde hala görmemekte içimize üzüntü veriyor bu durumu. Taraf dışında hiçbir gazetede bunun takip edildiğine rastlamıyoruz. En azından birinci sayfalardan bu da medya açısından Problematik bir durum diyelim ve geçelim en azından. Ee, bu bir başka ilginç haber de tabii Türkiye'den başbakanın ıı, kamuya ait bütün taşınmaz malların satışı, kirası, devri ve takasının başbakanlık izniyle mümkün olabileceği yolunda bir genelge. Başbakanlıktan devlet benim diyen bir genelge olduğunu Belirten tarafın manşet haberi bu da Mehmet Baransu imzalı. Resmi gazetede yayınlanan bir genelgeyle padişahın mührü olmadan asla manşetiyle verilmiş bu. Yani bir metrekarelik bir yeri kiralamak bile başbakanlığın onayını gerektirecekmiş bundan sonra. Bu aslında Mısır'da da vakti zamanında Mubarek döneminde mübareğin değil askerlerin onayını gerektiren her türlü araziyle ilgili işlemin Ordu'nun yüksek askeri Şuranın emrini gerektiren Bir durum vardı Hala da vardır belki bilmiyorum Mısır'da Devrimden önceki bir durum Evet Mısır'da en büyük ticari unsurlardan Yani bu ticaret erbaplarından Birinin askerler olmasında devam ediyor Hatta satılan su Yani pet şişe suların bile Büyük bir tekerle altında bulunduğu söyleniyor Bu askeri Şeylerin kitlenin Ve şu şekilde bir açıklaması da var Devam ediyor tarafta Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren bu genelgeyle vakıfların tüm malları dahil bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları veya mülkiyetleriyle ilgili artık tek söz sahibi başbakan oluyor. Başbakanın onay vermediği hiçbir satış, kiralama, irtifa, irtifak, takas, tahsis, devir gibi her türlü işlem gerçekleşmeyecek. Yetkin. O zaman ama biraz zor ol, olmaz mı bu kadar e, şeyi nasıl imzalayacak başbakan? Herhalde bir kurul yardımcılarından oluşan bir kurul oluşturacaktır. Evet, bunun için de Efendim, bir bakanlık kurulabilir belki. Bunun için bir devlet bile kurulabilir aslında. Bayağı bir orduya falan da ihtiyaç var bunları takip edebilmek için. Ama çok tabii böylesine bir yetkinin. Hakikaten padişahta bile 634 bin taşınmazın durumunda 26 Haziran 2012 itibariyle hazine özel mülkiyetinde 3 milyon 634 bin 144 taşınmaz mal bulunuyormuş. Bunlardan tahsisli tahsisli olanların sayısı ise 600 bine yakın 588 mi 146 imiş. Evet Ankara'dan tüm yetkileri merkezde toplanması daha çok... Tartılacağı benziyor denilmekte. Evet zaten başbakanın son olarak şeyi de söylemesi güzeldi. Birada içilen müzik festivalinden önce tırnak içinde festivalin yapılacağı üniversite rektörünü arayıp bizzat arayıp orada içkili lokantalar var demiş. O çocuklar oraya kafayı bulmaya mı yoksa ilim öğrenmeye mi geliyorlar diye bu konuşma da yayınlandı ve ilim ayrıca niye gülüyorsun? Yani Yok siz devam edin ee, ve ayrıca da şeyi söylemiş bunlar ne yapmak istiyorlar Alkolik kuşaklar mı yetişsin? algorit nesiller mi yetişsin? diye de müdahale etmiş durumda yani bunu bunu da şimdi geçiyorum birinde evet. fazla yorum yapamam bir de başbakanın Erdoğan'a yaptığı bir şaka var. Erdoğan'ın Putin'e yaptığı bir şaka var Bu şakadan korkmaya başladım Ben şimdi öyle bir anlattınız ki Erdoğan ve Putin şakalaştığı zaman Sanki ortadan böyle bir nükleer Patlama gibi bir şey yaşanacak gibi Daha çok böyle Benim aklıma şaka deyince Şakacı Joker geliyor o Modeli şaka deyince Bu sıralarda ya yani O filmi görmedim ama Karakteri biliyorum Bizi Şangha'ya alın AB'yi gözden geçirelim diye şaka yapmış yani Şangay Beşlisi diye bir tamamen Şangay Beşlisi diye adlandırılan diktatörlüklerle yönetilen bir tuhaf kuruluşta şakasını yapmış fakat bakalım bunun da yorumunu sizin öneyle birazdan. Yapacağız Yap, yapmaya, çalışacağız. yapmaya çalışacağız Ufak haberlerde kaldı onlardan da bahsedelim çok kısa Ergenekon davasında bazı gelişmeler vardı Yeni tanıklar gelmekte Mahkeme Genel Genelkurma Eski Başkanlarından Orgeneral Hilmi Özkökü Mehmet Eymül ve Şamil Tayyar'ın aralarında bulunduğu 12 kişi dinlemeye karar vermiş Dün de Ergenekon tanığı Alaattin Çakıcı konuşmuştu Konuşmasında... Bu çok önemli tabi şeyin de Hilmi Özkök'ün konuşması Alper Görmüş'ün yazılarını okuyanlar hatırlayacaktır. Sorunun sorulma şekline göre cevap veriyor ve çok haklı olarak Özkök eğer bir darbe teşebbüsü var mıydı diye sorarlarsa bu sefer ona evet diye cevap vereceğini tahmin ediyorum demişti Alper Görmüş. Bu konuları en yakından takip eden gazetecilerden biri olarak onun için de çok önemli yani kaderini belirleyecek Hilmi Özkök'ün tanık olarak ifadesine başvurulması önemli bir gelişme olayı Alaaddin Çakıcı da eski mafya liderlerinden hapishanedeki Alaaddin Çakıcı. evet burada anlattığına göre e, Mossad ve CIA'inkine benzer çok özel bir eğitim aldıklarını söylemekte hocaları da Korkut Eken ve Yavuz Ataçmış Doğu Perinçik için suikast iddiasında bulunulmuş. Mehmet Emir öldürtülecek suçu benim üzerime atacaktı demekti burada. Evet bunu da bir geçelim. Bir de Fransa'dan öğrenci değişimiyle geldiği Türkiye'de örgüt üyesi diye tutuklanan Sevil'den mektup başına 50 Türk lirası tercüme istenmesi yok artık dedirtti. Böylesi görünmemiştir diye vermiş. Milliyet gazetesi hakikaten meriç tafoların bu haberi de inanç inan insanın zihin sınırlarını adam akıllı zorluyor inanç demiştim yanlış söyledim inanma konusundaki bazı şeyleri gördüklerini ve duyduklarını anlamlandırma diyeyim inanmayı kaldırayım aradan güçlük yaratıyor. Ve bir de son olarak Radikal Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi vatandaşa iki kat müteahhide üç kat diye ayrı mahallesi adası ve parseli aynı olan onay tarihi ve karar numarası da aynı olan tek farkın irtifa yani yükseklik hakkı olan bir durum var Ömer Erbil'in özel haberi bina sahibiyseniz iki müteahhitseniz üç kat izin veriliyor. Fatih Ayvansaray'da muhatabına göre Avan proje sunuluyor Ön proje sunuluyor demiş Bu da benim verdiğim son haber olsun Bu da benim son haberim Rezalet yani. Şöyle bir soruyla başlayın. Yakında bir skor puanınız olacakmış Bundan haberiniz var mı? Skorpiyon mu? Skor. <gülüyor> skor puanı Skor puanı, skorunuz ne? Gibi sorularla karşılaşabilirsiniz Bu da e, Milliyet Gazetesi'nden geliyor Benim skor puanım belli Her zaman o Banka, elektrik, su ve vergi borçları tek kayıt altında alınacakmış. Sorgulamalarda açık sorgulamalarda açık olacakmış. Kızını evlendirebilecek, baba bile damadı hakkında bilgi alabilecekmiş. Yani bunun için bir bir Ocak 2013'ten itibaren sadece bankacılık sisteminde borçları değil, cep telefonu, su, elektrik gibi Borçları da kayıt altına alacakmış Bu da başbakanlıktan mı sorulacak? Hayır riskli işlere giren olan kişiler iş yapacağı kişinin bilgilerini buradan sorgulayabilecekmiş Bunlar doğrudan patron tarafından Talep edilecekmiş bu bilgiler Sana da 10 puan verdim Açık gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın sesim hanım. Merhaba nasılsınız? Gayet iyi. Ne diyemiyorsunuz? Tabii. Yok, Çok şey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 Hangisinden aslında bahsetmek lazım? Ee, bu e, Ahmet Koca'dan bahsederken İstanbul'da işte Kürtçe konuştuğu için polislerden dayak yiyen aynı şey. Trabzon'da da oluyor bakıyoruz. İşte, e, sabahta işte dün kocaman bir haberdi. Bir buçuk yaşında biber, e, çocuğa biber gazı sıkılır mı diye. bu Bekir Bıyık bu sefer polis tarafından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 ...yitip giden insan olarak kalmasın... ...Melek Kara Aslan'ın başına gelenleri... ...merak edenler araştırıp bulsunlar... ...diyim... Ee, ...şiddetin artık çok ileri bir boyutu... ...demin de işte polis şiddetinden bahsettik... ...vesaire... ...şimdi bu başbakanın... ...bu sözleriyle de bağlarsak... ...şimdi Avrupa Birliği... ...bir ülkeler bütünü olarak... ...yapmaya çok uğrsa olarak yapmaya çalıştıklarının ötesinde... ...yapamadıklarının ötesinde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 İnsan hakları konusunda devletlerin değil de bireylerin hakkını koruyan çok önemli kararlara imza atan bir yapı değil. Muhafazakar bir mahkeme denebilir birçok açıdan. Kararlar eleştirilebilir. Ee, bu Böyle bakmak lazım. Fakat bu Opus kararında 2009'da mahkeme kendini aştı. Yani Türkiyeye öyle bir yerden yere vurdu ki bu kararda kadına yönelik şiddetle ilgili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 ...o en ileri boyuttaki şiddeti... ...uygulanan toplama kamplarında falan... ...onu görüyoruz, gördüm... Ee, ...üstüne hani... ...artık konuşulamayacak, yorum yapılamayacak... ...bir şiddet boyutu evet. yaşanıyor... ...aile içmiştir ve... ...sokağa evet. atılan bir durum yani... ...korkunç... İşte bu Türkiye'nin tabii yani... ...hani sadece... ...Türkiye'de ne feci insanlar yaşıyor işte... ...bunları yapıyorlar falan... ...demek ki bitmiyor... Bu işte bir e, şiddet kültürü e, kendini farklı farklı şekillerde gösteriyor ve aynı zamanda devletin buna ne kadar bir anlamda e, açık çek verdiği de önemli. İşte şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ilgili işte müdürlüğümüzdeki e, terörle mücadele konusunda işte e, sorumluluğuna getirilen kişiyle ilgili birçok tartışma var. E, ne yapıyorsunuz ee, siz bu durumda? işte Sedat Selim Ay gibi bir insanı buna, bu göreve getirdiğiniz zaman hakkında çok ciddi şaibeler olan, çok ciddi suçlamalar olan birine ve konuda ısrar da ettiğiniz zaman devlet yani, olarak... suçlama mahkum, değil, mahkumiyet de olan. Mahkumiyet de var. Yani hani ben burada şey... var Şimdi şöyle bir şey var. Her zaman e, konuşmaya çalışırken e, siz, ben vesaire gene de bir adalet duygusuyla konuşmaya çalışıyoruz. İşte e, hani... E,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 Bunun e, devlet e, en tepesinden diyor ki bu yapabilirsin, vurabilirsin, kırabilirsin, dökebilirsin, tecavüz edebilirsin. Çünkü ben bak bu konuda işte mahkum olanı bile en önemli görevlerden güvenlikle ilgili getireceğim. Evet bu ve iç bundan sorumlu olan birinci derecede ilk ağzıda sorumlu olan İçişleri Bakanı'nın yani polislerin bütününün başındaki teşkilatın başındaki insan olarak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 impunity durumu gösteriyor. Yani. Ya e, İdris Naim Şahin'in tabii kendisi bir dokunulmaz olduğu için bir yandan evet. da çamlarla yaptığı e, hakaretlerle diyelim artık e, yerinde oluyor olması, dokunulmaması kendisine. Zaten bir başlı başına gösterge. Evet bu o... genel gidişata peki ne diyeceğiz? Yani e, işte bir içilen festivalden üniversitenin rektörünü aramaya kadar varan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 Tek kişilik bir padişahvari Selahattin cami yapar gibi, işte bu caminin de Mimar Sinan camisine de kendi adlarını, kendi yazısının hak edilmesi, kazınması falan gibi şeylerden bahsediyoruz yani. Ee, Tabi işte bu.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 işte anomi gibi e, nitelendirdiğimiz evet. durumundan dolayı o zaman hakikaten herkesin herkesi paralayabileceği bir ortama geçilmesi bir an meselesi gibi olur eğer bu ekonomik şey, balonu inşaat balonu vesaire patlarsa bir de burada değer meselesinde e, şey vardı aklımda yani Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili bu latife latif gerek yani bir, bir şaka bile olsa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 Aynı kefeye konması diktatörlülük ülkelerle çok düşündürücü tabii. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Benden çok daha güzel bir şekilde evet, çerçeveli koydunuz. Tam da bu olay aslında. Yani e, biz e, ayrıca.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 Batan ee, aynı ilan edildi. Ajan'dır Bu, diye adını. Ajan'dır diye bir e, yasa çıktı. Şimdi böyle bir durumda böyle bir ülke yani evet. ya hepinizin bir one minute diyor olması lazım. Evet, Ondan sonra efendim, aynı o kişi... Pussy Riot denen kızların da hapiste süründürülmeleri var. Putin'i eleştiren bir kilisede şarkı punk grubu.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 Belki de bir daha başka bir şey yapmaya fırsat da bulamayız. İşte asıl politikada o işte Türkiye'de. Yani kimin bu devlet malını ve rantını pa paylaşacağı işte. Geçen haftalarda gene yazdım, çizdim bahsettiğim beraber konuşmuş olduğumuz şerif sayına e, evet. Üstük, e, kamu uzmanı atık da bulunarak. İşte asıl politikada biraz o yani kimlerden nasıl nasiplenecek? <gülüyor> biz, biz burada çenemizi yorarken <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olan gerçek politik.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 en azından hani o anlamda şimdi mesela bunları yapan Macaristan'da Fides, Merkez Sağ Parti hem ciddi oy kaybına uğramış durumda. Ay hani Macaristan politikası çok iç açıcı bir duruma gelmiyor bu oy kaybıyla vesaire Ama biz ya dur bir dakika nereye gidiyoruz ne yapıyoruz sen ülkeye ne yapıyorsun deniyor bir şekilde. Evet.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 Büyük bir dünya, tahayyilim yok, çok daha fazla bütün dünyayı değil daha çok Avrupa'yı tanıyorum çünkü. Ee, oradan belki işte biz her şeye inat gene de Avrupa'yı gündem yaparak, Avrupa'yı iç işleri yaparak belki de e, Avrupa'da çok üstün bir şey olduğu için değil ama bir bağdan Değer dolayı, e, evet. birleşmişlikten dolayı bir anlamda, sözleşilmişlikten dolayı. Ki bunun da çok büyük tarihi bir anlamı var Aslında iki taraf içinde İki taraf değil zaten Türkiye Avrupa Diyoruz Onun için bunlardan konuşarak Yine de ufkumuzu açalım Evet aynen öyle peki çok teşekkürler Oldu iyi günler Seyyare izin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar açık kastedi Swingin the Blues Count Basie orkestrasından dinledik. Ama orada trompette de Harry Edison ya da herkesin daha iyi bildiği bir lakapla Harry Sweet Edison vardı. Onun da e, 1915 doğumlu olan ve 27 Temmuz'da yani 1999'da bugün hayata veda eden önemli bir caz müzisyeni, trompetçi. Ve Kanad Bayse Orkestrasının da önemli elemanlarından birinin <gülüyor> ölüm yıl dönümünü de bu şekilde anmış olduk ve bu şekilde devam ediyoruz. Alp Ulagayla spor için bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bu arada kendisi Londra'da Olimpiyat Oyunlarının açılışında bulunmak üzere gitti. Fakat biz bu arada o bağlantının kurulup kurulmayacağını henüz bilemedik. Bir türlü bazı arızalar var ama önemli. Bazı şeyler oluyor. Ondan bahsedelim. Bir kere Britanya'da barış zamanında görülmüş en büyük güvenlik operasyonunun yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Yani şöyle bir durum. 20 bin civarında askeri personel var. O robocop kıyafetleriyle, kopta da değil, daha komando kıyafetleriyle ölümcül askeri kılıkları içinde dolaşıyorlar. Güvenliği onlar sağlıyorlar. Ve şu anda ...Afganistan'da hizmet gören askerlerin sayısının iki katı. iki katından fazlası hatta ya da öyle bir şey. Ve nedir hadise? Bir sportif olay. Evet Olimpiyatları bu şekilde bu haberle girmeniz de... ...beni akşam izleyici olarak derinden yaraladığını söyleyebilirim. Sen başbakan da törene katılmaya gidiyor herhalde. Onlar başka bir şey seyredecekler seninle beraber... Ama bizim baktığımız yerde, bakmaya çalıştığımız yerden böyle bir şey görünüyor. 20 bin silahlı kuvvet ve modern silahlarla ortalıkta dolaşıyorlar. Özel marka polisini ayrıca ele almıştık. Ondan hiç bahsetmiyorum bile. Ee, peki miktarı Britanyalı vergi verenlere, Britanya vatandaşlarına e, ne kadar paraya mal olmuş olduğunu da biliyor muydun? Ee, o, hayır. 17 milyar dolara yani insanın hakikaten aklını durduracak, aklını, hayalini, hafsalasını almayacağı bir büyüklükte bir rakam ve aynı zamanda bir devamı da var. E, Olimpiyat Parkı denen, Olympic Park denen yerde inanılmaz sansür kuralları da e, getirdiler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sözünü etmeye kızarmış bazı testlerde dahil yasaklanmış durumda. Harika bir olimpiyat e, sporcu, e, zeki, çevik ve ahlaklı sporculardan oluşan bir olay. Evet dediğiniz gibi başlıyor. 2012 Londra Olimpiyatları. 8 Oscar'lı Dunk Milyoner filminin yönetmeni Danny Boyle'un tasarladığı açılış töreni bu gece gerçekleşecek. E, İngilizleri dediğiniz gibi 27 milyon sterlin olarak geçiyor burada. Yapılacak törende. Yani bu, bu kadar... E, 27 milyon sterline patlayacak Sadece törende o kadar 17 milyar da bütünüyle ilgili Evet Alp'le bağlantımız da Kurulmuş harika bu haberi Devam ediyoruz Günaydın Alp Günaydın. Günaydın. Günaydın Can Evet barış zamanında Şimdiye kadar görülmüş En büyük güvenlik operasyonunun Yapıldığını söylemekle Söylemiştik seninle bağlanmaya çalışırken 20 bine yakın Silahlı kuvvet personeli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 her tür mağaza bu olimpiyat temasını vitrinde bir şekilde kullanmış hani spor ağırlıklı satan mağazlar zaten işte destekledikleri sporcuyu şeye taşımışlar vitrine taşımışlar ama diğer mağazlar da hep işte bir şey belli ki vitrine böyle ayakkabılara şey yapmıştı işte, şu kadar gün kaldı dün işte 0 birdi bugün herhalde o da gitmiştir. E, yasak Her değil mi bunlar çıkıyor. peki? Efendim? Yasak değil mi bunlar? Şirketler engel olmuyor e. Marka polisi buna karşı çıkmıyor mu? E, Naik'in ciddi bir kampanyası var. Sponsor değil Nike. Metrolarda <gülüyor> e, teli, Metrolarda bütün metro duvarlarında reklamları var. Hani ona bir o kadar engel yok. Şeyin içinde yapamazlar tabii. Köyün <gülüyor> teslerinin içinde yapamazlar ama şehrin içinde yapmalarına demek bir engel yok. Doğrusu. Evet. evet. <gülüyor> evet. Ben e, Atıl Büyük Türk kafiliyetiyle aynı uçakta geldim buraya sporcularla hmm. Kadın voleybol takımı, kadın basketbol takımı Atletlerin bir kısmı hmm, halterciler vardı ee, Bazı federasyon başkanları, atletlerin basketbol yüzme federasyonu başkanları o uçaktaydı Tek İlk badminton, badmintoncısı Türkiye'nin olimpiyatlardaki Neslihan Yiğit okçu asıl kafil ana bölümü yani o Salı günü Londra'ya geldi köyde yerleşiler bildiğimiz kadarıyla bir de önce gelenler var işte boksörler Yelkenciler bazı atletler daha önceden Avrupa'da çalışan ya da İngiltere'ye erken gelmek isteyenler daha önce gelmişti galiba en son güreşçiler ve gerek olan atletler kalacak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 tahminler yapmışlardı. En son herhalde bir hafta oldu Wall Street Journal gazetesi, Amerikan gazetesi bir tahmin yaptı. Orada sadece bir altın ve beş madalya gözüküyor. Hmm. Türkiye için. Ee, hmm. Tabii hani bu sporcu sayısına göre ve önceki olimpiyatlara göre düşük bir rakam. Çünkü anladığım kadarıyla Türk spor yönetiminde, bakanlıkta <gülüyor> beklenti daha yüksek. Hatta madalya rekorunu kırarız gibi beklentiler var. yani. Nedir herhalde... madalya rekoru? Toplam madalya galiba 12 Ama zaten şey ulaşmak mümkün değil 1960 Roma'da Türk güreşçilerin evet. Aldığı müthiş sonuca ulaşmak mümkün değil Yani hatırlatalım onu 7 altın 2 gümüş 1960 Roma olimpiyatlarında O olimpiyat ülkeler sıralamasında Ya 5. ya 6. Türkiye Müthiş bir Sadece bir daldan biri bu kadar madalya çıkarmak Hakikaten Olağanüstü bu... Zaten Wall Street Journal'ın gösterdiği o birin e, garanti altın hangisi peki? Dallara göre ayrılmamıştı Wall Street. USA Today onu yapmış. Hani giriyorsunuz elektronik bir sistem o. Ee, şey görüyorsunuz yani hangi dalda kimi favori göstermişler. Onları görüyorsunuz. Orada yani güreş, e, halter, tekvando Türkiye'nin model olacağı dallar. Ee, yani tahminim şey ya, tekvandocu Servet Tazegül ee, belki halterci meta bine olabilir. Ee, güreşten de yani çok açık ara favori olan birisi yok. Madalya umudu olanlar var ama Rıza Kayaalp gibi eee AOSiklette, Or orada Nazmi Avlucegi'nin grekoromeno'nda madalya umudu olanlar var. Ama çok çok e, madalya umuduna kapılmamak lazım. Bence burada yani Türkiye'nin klasik madalya defosu olan işte güreş, halter gibi dağların dışında takım sporlarında bir sürpriz olur. E,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 voleybolda bence bir voleybolcunun kariyerindeki en önemli madalya Olimpiyattaki ya da şampiyonluk altın olursa. Evet, Basketbolda Türkiye kadınlar için yine. Türkiye'nin böyle bir şansı var mı? Ee, bence yok değil. Yani çeyrek finali iki takımda çıkacaktır benim tahminim. Orada da işte eşleşmeye önemli rol oynayacak. Sanki yani kuralar sebebiyle çeyrek final eşleşmesinde bir şey olacak. İhtimal olacak yani orada ABD'nin karşısına çıkarsanız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 Dalında bir katılımdan bahsetmiştiniz. Evet Neslihan Yiğit uçakta da e, koltuklar önün arkalı geldik. E, sanıyorum Türk kafilesinin en genç ismi 18 yaşında. E, Badminton'daki işte eleme turnuvalarından geçerek e, ne zaman herhalde 3-4 ay önce e, şey hakkını, katılma hakkını elde etti ama uçakta biraz yakın çünkü sanıyorum 48 sporcu var ve üçlü gruplar var. E, grup maçında geçen olimpiyatın ikincisi Çinliyle ile eşleşmiş.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 Düşük bir rakam olacak. Ee, i̇şte orada bazı aslında çok madalya getiren dallarda farklı bir çaba göstermek lazım belki. Çünkü güreş, halter bu gibi dallarda giderek kısıtlanıyor sıkletler. Ee, Uğurusluğu son İmpiyat Komitesi özellikle mücadele sporlarının hani bir kısmını acaba çıkarabilir miyiz? Çabasında orada bir sıkıntı var. 10 madalya yani. diyoruz yani. 10 fena sayılmaz. hani olur mu bilmiyorum. Bu hani benim İyi gördüm rakam ama Yani özellikle güreşte, işte halterde, e, tekvando da şeyi çok değerlendiremiyorum. Hani o, e, bir sürü bir tanımadığım rakip var doğrusu. E, galiba kuralarda yeni yeni çekiliyor. Bazen işte e, şampiyonada ele ilk turda oynuyor sporcunuz karşılaşıyor. Hani eliniz gidiyor. E, hani finalde oynasanız onunla hani madalya olacaksınız. Evet, öyle şey Böyle, peki e, bir de şeyi de soralım Halil genel olarak e, favorilerini ülke bazında kim e, ilk 3 nasıl belirlenir sence? Yani bunu sonu. tabi kendi yürüttüğüm gözlemle değil, yine okuduğum e, araştırmalara göre yani tahmin genel tahmin şöyle ABD kılpa için ikinci Rusya 3. Ama galiba Hegelmus yaptı Büyük Britanya'yı Rusya'nın önüne geçirdi.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 olimpik sporlara ayırılan e, yatırım payı e, Türk parasıyla ile ne yapıyor? E, Zor hesaplamamış. Yani 900 milyon TL'ye mi? Neredeyse öyle bir şey oluyor yani. 850, evet. 9, müthiş bir para yani. E, bu bütçeyle de özellikle belli sporlara çok aşama kaydettiler. Bisiklet, yelken, e, yüzmede geliştirdiler kendilerini, kürek. Yani bu dallarda çok madalya bekliyorlar. İşte tahmin 22...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 Ciddi bir artış bekliyorlar. Ee, işte kadınlar, boks, atıcılık belli dallarda. Ee, Hindistan'ın bir aşama yapmasını bekleyebiliyoruz. Tabi ilk onda olmazlar ama hani hiç madalya alamayan sadece çim okeyine bağımlı Hindistan yok artık. O farklı bir Hindistan ve hani olması gereken de biraz bu. Hani e, Hindistan'ın e, şeyine bakınca, ülke gelişimlerine bakınca hani 1 milyar 200 milyondan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 Bakalım karsız falan girebilecek miyim denemede bulunacağım. Evet o 11 yaşındaki çocuğu bul fikir edinirsin nasıl yapacağını. Ben acaba 11 desem inanırlar mı? Ee... 12, 12'den gün <gülüyor> aldım diyeyim ben. Evet <gülüyor> peki çok teşekkürler abi. İyi yayınlar haftaya görüşürüz. Alp Evet, bunun da sonuna geldik. Alp Ulogayla sporu bitirdik. Açık dediğimde sonu gelmiş durumda. Olimpiyat ile ilgili politik yanı da epey ağır basan bir haber. Bülteni gibi bir şeydi yaptığımız. Şimdi bitiriyoruz. Bitirirken de dün aslında ölüm yıl dönümünü idrak ettiğimiz e, 26 Temmuz 1995'te ölen e, Laurindo Almeida adlı caz gitaristinin bir anmasını yapalım. Modern caz kuatetle birlikte e, Antonio Carlos Jobim'in çok tanınmış bestelerinden birini seslendirecek tek notalı samba. One note samba, samba de una nota. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın.